Allah-u Subhanahu ve Teala Hazretleri 500 sene sene dünya üzerinde hükümran kılmıştır. Neden? Resulullah'ı önüne önder ettiği için Siracı Müniri Allah nurunu Allah. yüceldin ve yükseldin. Ve müttakiydi. Bir şeye bacalak da Allah'tan korkar idi. Çünkü Kur'an'dan iraz etmiş Hazreti Muhammed'den yüz çevirmemişti. Hazreti Muhammed'den de Kur'an'dan yüz çevirmeyecek. Kur'an da ondan Resulullah da ondan yüzünü çevirmemişti. Hükümran oldun adaletinle, insanlığınla, kahramanlığınla, mürüvvetinle, sabununla, iltifatınla, affetmenle, vahşetmenle, birliğinle, tevhidinle. Sonra ayrıldın. Şimdi Kur'an'dan yüz çevirdin. Çevirince Kur'an da senden yüz çevirdi. Resul de senden yüz çevirdi. Ayrıldın, parçalandın sonra parça parça. Seni parçaladılar. Efkarı muhtelifeyle. Muhtelif fikirler verdiler sana. Temiz bir arkın vardı, temiz bir testinin içeriği, temiz bir suyun vardı. O suyu kirlettiler, bulandırdılar içerisinde, karmakaraşık ettiler. Doğru yol duruyor gene. Kaybetmedin yolu, yürü. Gene istikbal senin olabilir. Vallahi Allah'a kasam ederim ki Resulullah bir rahmet nazarıyla, bir iltifat nazarıyla bize bir iltifat nazarıyla nikah etsin, baksın. Yine eski satetimizi alacağız üzerimize.